Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Merhaba. İyi haftalar. Hariçten sanat programına hoş geldiniz. Teknik Masada Ferya Kabil'e teşekkür ederek programa başlıyorum. Bugün pırıl pırıl bir konuğum var. Ilgın Deniz Akseloğlu. Ilgın hoş geldin. Hoş bulduk. Seni de böyle tam Türkiye'ye uğramışken yakalamış olduk. Zira uzunca bir süre beş hafta kadar Nepal'deydin. Buna da umarım vakit ayırabiliriz. Çünkü benim de geçen yıl gitme fırsatı bulduğum ama yani hep de merak ettiğim, senin deneyimlerinde özellikle öğrenmek istediğim bir coğrafya. Orada bir e, karışık medya üzerine bir misafirlik programı. Onun bir residency programına katıldın. Ee, birkaç gün içinde de Paris'e gidiyorsun. Zaten bugün odamızda olan e, bir fotoğraf sergisinin e, küratörlerinden birisin. Onun açılışı var çarşamba günü. Paris'te de Paris Photo bitti. Böyle bir fotoğraf odağı. Zaten hani Fransa'nın odağında her zaman fotoğraf Hı. var. E, biz de ondan da bahsedeceğiz. Ama fotoğrafın iyice ön plana çıktığı bir e, dönemde hemen Paris Photo'nun akabinde... ...açılıyor. Daha önce de Türkiye'den... ...sergilere yer veren bir galeride... ...Galeri Paris Beijing'de... ...Apillar of Smoke adlı bir sergi... ...Dumandan Bir Sütun olarak Türkçeleştirilmişsiniz... ...sizin verdiğiniz bir isim. Hı hı. Şimdi öncesinde şuradan başlamak istiyorum... İlk, i̇lk olarak seni tanıtayım... ...yani Ilgın Deniz Aksel Aksaroğlu bilmeyenler için... ...kimdir kısaca ondan bahsedeyim... ...sonra da e, her yıl... ...Harişten Sanat Programı'nda gündeme getirmeye... ...çalıştığım, bu yıl maalesef... ...Türkiye'de olmadığım için... ...içimde kalan e, ve takip etmekten çok hoşlandım. Bir fotoğraf festivalinde sen küratörlük yapma fırsatı buldun. Ona getireceğim konuyu. Rencontres Darl yani Arl buluşmaları Arl uluslararası e, fotoğraf karşılaşmaları ya da festivali olarak adlandırabileceğim bir organizasyon. Ilgın Deniz Akseloğlu bir e, frankofon bir eğitimden de geliyor Galatasaray Üniversitesi'nde ve Sorbonne'da felsefe eğitimi almış. Serbest olarak küratörlük e, yaptığını biliyoruz. E, Kapadokya'da Fulyer Demci ile çalıştığını hatırlıyorum. Amerikan Hastanesi'ne ait operation şun rumun sergilerini yönettiğini biliyorum. Ve bu yıl da karşımıza Yan Peroy'la e, bir başka küratörle işbirliği içinde Rancontar'da Türkiye fotoğrafına odaklanan hem güncel sanatçılara hem de Türkiye'den foto muhabirlere hatta fotoğraf alanındaki oluşumlara yer verdiğini söyleyebileceğim bir sergiye imza attınız ve de bu hani Türkiye fotoğrafından bir kesit olarak da lanse edildi. Siz illa böyle lanse etmek <gülüyor> istemeseniz de. Ama e, Rancontar'da yani dünyanın özellikle daha böyle belgesel foto olarak ağırlıklı olduğunda vurgulayabileceğim bir fotoğraf festivalinde e, Türkiye'ye dair bir vurgu e, yaratmış oldunuz. 2 8 Temmuz açılış haftası Rangkon'darlığın özellikle çok fazla buluşma, gösterim, ödül töreni, açılış vesaire o dönemde yapılır. Ama sergiler de 22 Eylül'e kadar Fransa'nın güneyinde her zaman sanatla kültürle anılan bu arl kentinde devam eder. Buradan başlamak istiyorum. Çünkü Şimdi bu Çarşamba günü e, Paris'e gidip 15 Kasım saat 5'te Paris'teki Galerie Paris Beijing'de Ruido Turbigo 62 numara buradan duyurmuş olalım açılacak sergi Rancourt Dar'da yaptığınız serginin küçük bir versiyonu ya da bir <gülüyor> versiyonu diyelim öncelikle Rancourt Dar nasıl geçti bu işbirliği nasıl başladı Duman'dan bir sütun sergisinin hikayesiyle başlayalım mı tabii ki ee, her yıl e, festival direkt ...küratörlüğü böyle belli bir nasıl diyeyim tırnak içinde off-center bir ülkeye odaklanıyor. <gülüyor> ve oradan bir, orada yaşayan misafir ediyorlar bazı küratörleri. Belli projeler, belli yani coğrafyaya odaklanıyorlar aslında. Ve Türkiye ile ilgili bir şey yapma fikri de böyle hasıl olmuş. Yann Péro bir <gülüyor> Fransız yazı, yazar ve gazeteci küratörlük de yapıyor. Ee, ve o e, araştırmaya başlamış yani kimle çalışabilirim kendisi de e, çağdaş sanat alanında çalışıyor daha ziyade e, ve dolayısıyla İstanbul'da hani araştırma yapmaya başladığında fotoğraf odaklı da çalışan çağdaş sanat alanında da çalışan e, birileriyle e, buluştu ve e, o tanışmalar sonrasında biz hani birlikte bir şey yapabileceğimiz fikrine e, vardık On ay kadar sürdü yani geçen yıl Ekim ayı, Eylül-Ekim ayı e, civarlarında e, araştırmalarımız başladı. Zaten aslında ben de öğrencilik yıllarımda da hep e, fotoğraf odaklı çalışmalar yaptığım için e, ciddi bir hem fotojurnalist e, çevrem vardı. Birlikte ürettiğim e, çok fazla fotoğrafçı vardı. Kimi zaman fotoğraf projeleri, sergilemesi ya da kitabı hı hı. E, olabilir. Yani çağdaş sanat pratiklerinin yanı sıra böyle bir... E, odamım vardı. E, o yüzden e, bir şekilde tabii benim için en zor e, olan kısmı Türkiye odaklı bir şey yapmak oldu. Çünkü e, içinde doğduğum, büyüdüğüm, yaşadığım bir yer ve e, bir şekilde hani ciddi bir psikanalizden geçiyor insan hani böyle Hı -hı. bir. Çünkü e, yani bir pavyon gibi bir şey de yapmak istemiyorsunuz. O yüzden ciddi bir e, yani bir bir fikir ortaya atmak gerekiyor ve zannedersem benim için en önemli olan da güncelliği de Türkiye'nin yani o o oraya e, ya hem bugünü anlatmaya çalışmak için biraz uzaklaşmak gerekiyordu hem de yabancı bir e, izleyiciyle buluşacağını düşünerek onların gözünden yan üzerinden onların gözünden e, Türkiye'ye bakma bakmaya çalıştım. Ve dolayısıyla dumandan bir sütun olarak sizin de Türkçeleştirdiğiniz gerekirse sergi başlığı ve kavramsal çerçevesi ortaya çıktı. Evet. Yani bir durum tespiti var burada. Aktualite ile işte senin güncel Hı -hı. durum olarak nitelendirdiğin, içinde bulunduğumuz belki toplumsal, belki siyasal çalkantı dönemiyle ilişkilendirmek elbette Hı -hı. mümkün. Hı -hı. Ve de dediğim gibi hem güncel sanat pratiklerinden gelip fotoğrafı bir, ...medium olarak kullanılan ...hem hakikaten fotomuhabirlik... E, ...ya da haber fotoğrafçılığı... kökenli de olan bir takım oluşumlar... ...sanatçılar, ekipler... ...fotoğrafçılara e, yer verdiniz. Kavramsal çerçevesi nedir? Yani Türkiye'den böyle bir kesit sunmanın... ...dışında neler ön plana Hı -hı. çıkıyordu? Neleri vurgulamaya çalıştınız? Şöyle yani aslında işte... E, ...dumandan bir sütun... ...ya da dumandan sütunlar... E, ...buluttan sütunlar... ...gibi şeyler... E, Tanrı'nın kendini gösterdiği anların ibareleriymiş yani kutsal kitaplarda yer alıyor Tevrat'ta falan bu da aslında şey yani özellikle de son 2-3 yıldır çok daha mengenede hissettiğimiz için Türkiye'de pek çok açıdan Ee, ...nasıl nasıl dile getirmek lazım... ...içinde bulunduğun durumu yaşamak adına... ...yaşam pratiklerini devam ettirmek adına... ...nasıl yeniden boyutlandırıp... E, ...yani normalleştirmek değil aslında... ...yeniden boyutlandırıp... ...yamak e, diyorum... ...çünkü e, yeni, bir, yeni bir düzen... ...yeni bir anlayış gerektiriyor bu... E, ...o yüzden de... E, ...felaket tarihi okumaya başladım aslında... ...yani... ...tarihte e, böyle e, zor zamanlarda... ...nasıl geçmiş insan toplulukları... E, Diye ve bir şekilde kıyamet alameti aslında ama tabii kıyamet olduğu vakitte Tanrı kendini gösteriyor bir şekilde bir kurtuluş e, durumu da söz konusu. Çünkü e, artık yani herhangi bir çözüm ya da e, yeni ve başka kavramları bile e, manasını yitirdiği için yani global olarak yaşadığımız <gülüyor> yerde tabii. o yüzden e, böyle bir reset atma e, ihtiyacı var gibi e, bir şekilde e, ona ona odaklandım ve e, bir yandan hem savaşı da anlatıyor yani e, bir duman bir yandan yaşamın ta kendisi yemek yapmak gibi yani e, bir yandan da tabii e, sütun bir mimari eleman olduğu için e, aslında İçinde yaşadığı topluma duyarlı olan, düşünen herhangi bir kimsenin aslında teşkil ettiği bir dayanak gibi de algılıyorum ben onu. Ve Bir yandan da dumandan yani. Hani çok da tabii mermer gibi bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden aslında yani bir... Türkiye'de ya da dünyanın herhangi bir yerinde bu dönemde e, düşünen ve sorgulayan, entelektüel olan herhangi bir insanla benzer platformda benzer e, hisleri paylaştığımızı düşünüyorum. Biraz e, o, o onun tasviri de aslında yani sergiye davet almış bütün e, e, sanatçılar ya da gazeteci grupları bence e, ya yani onların metaforu bu biraz da. Kimler onlar? Ben de onları burada saymış olayım. 140 jurnos: Halil Altındere, Volkan Aslan, Kürşat Bayhan, Cihan Demiral, Sinem Dişli, Matias De Pardon, Çağdaş Erdoğan, Nilvar Güreş, Korhan Karaoysal, Ali Kazma, Nar Fotos, Deniz lavashenay Martinova, Ali Taptık, Cengiz Tekin, Furkan Temir ve Mehmet Ali Uysal oldukça geniş bir kadrodan bahsediyoruz. Art'da e, sergiye gibi tepkiler aldı. Maison de Panther'da yapıldı anladığım kadarıyla. E, hatta New York Times'a da değil mi katılanlardan evet. birisi Sinem Dişli çıktı. Evet. Ne olursa olsun sizden orada beklenen hani bu fotoğraf sergisi aracılığıyla böyle bir Türkiye'nin güncel durumuna dair e, bir fikir ...edinmekti insanların. Hı hı. Hani bazı şeyleri indirgemeye de çalışmış olabilirler e, sergiyi. Ama size gelen e, bilgiler, tepkiler nasıldı, neler ön plana çıktı? Hı hı. E, The Guardian'da çıkan da bir böyle kısacık bir iki satır var. Ben böyle onu hala üzerine düşünüyorum aslında. <gülüyor> o yüzden söylemekten hoşlanıyorum. E, şey, e, dönüşlü olarak hem güldürücü hem çok karmaşık... <gülüyor> yani yazar da böyle bir şey şaşırmış anladığım kadarıyla e, tepkiler açıkçası iyiydi yani ben e, bu kadar çok e, yani farklı e, hem yani e, uluslararası yayın yapan bir sürü e, gazeteci e, devamlı sergiye aktı ve Ee, çok çok fazla röportaj verdik Yani böyle bir ilgi vardı aslında Aslında düşünecek olursan Aral'da aynı anda onlarca onlarca sergi, etkinlik, açılış, kitap tanıtımı, atölye çalışması vesaire yapılıyor Hele ki açılış haftasında Yani evet. buna özel bir ilgi olması bir hani serginin o ilgiyi yaratabiliyor olduğu anlamına geliyor. İki Türkiye'ye dair de böyle bir insanlarda bir bir merak ve durum tespiti ihtiyacı var. Fotoğraf da hele Ağrı gibi bir yerdeki bir seçikte bunun için şey onlara bir tartışma platformu sağlıyor evet. diye düşünüyorum. Yani e, açıkçası şey böyle bir yere Türkiye odaklı bir işle katılmış olmanın da da böyle enteresan bir e, sonucu oldu. Çünkü ...hepimiz bambaşka diller konuşuyoruz... <Gülüyor> ...ve hani Arl'la e, katılan binlerce izleyicileriyle ve üretenleriyle birlikte... ...hani orada e, bir hafta bulunan e, insanlar çoğunlukla tabii uluslararası insanlar... ...ve aslında nasıl görselle iletişim kurduğumuzu çok çok daha iyi e, gözlemleme şansım oldu bu sebeple... ...çünkü herhangi biri gidip belli bir fotoğrafın önünde böyle yarım saat hmm. geçiriyordu hmm. ve aslında hiçbir şey konuşmamıza büyük uzun metinler yazmamıza çok fazla gerek hmm. kalmadı o anlamda e, mesajın iletildiğini düşünüyorum e, bir, bir yerde e, onun dışında e... peki aslında sergi şimdi Arl 22 Eylül'de sona erdi Aha. çok da zaten bir vakit geçmedi üzerinden ama iki tane daha bu serginin durağı hmm. var biri bir Versiyon işte senle de buluşmamıza vesile olan 15 Kasım saat 5 itibariyle Paris'te ziyarete açılan ve 12 Ocağı kadar gezilebilecek senin yine Yanpero ile birlikte ortak küratörün üstlendiğin. ...bir versiyon bu. Yani bütün sanatçılara... ...bütün fotoğrafçılara ya da bütün fotoğraflara... ...yer vermemişsiniz ama içinden bir seçki... ...çıkartmışsınız. Ee, böylece Arl'da hem... E, ...Fransa kökenli hem de uluslararası... ...fotoğraf profesyonellerin... ...ve tabii Hı -hı. ki o civardaki, o bölgedeki... ...halkın gezdiği bir fotoğraf... ...festivalinden Paris'in... ...bir galerisine taşınmış oluyor. Neyi farklılaştırdınız? Tabii ki... ...mekan imkanları eminim Hı -hı. sizin seçkinizi... ...etkilemiştir ama onun dışında... ...nasıl bir versiyon yarattınız? Evet. Yani şey bu Arlı'da kullandığımız ev Yani Arlı'nın genelinde aslında tabii yoğunlukla fotoğraflar asıldığı için Fotoğraf sergileri olduğu için Çoğunlukla çok bizim yani çağdaş sanat hmm. kullandığımız site spesifik iş çok fazla üretilmiyor açıkçası Fakat yani Arlı'da kullandığımız mekanı biz mekanın küçük karakteristik özelliklerine bir takım işte işler, fotoğraflar, televizyonlar, heykeller falan yerleştirme şansımız olmuştu. Bu tabii çok daha hani e, e, şey galeri mekanının içerisinde biraz daha hani e, estetiğiyle daha ön planda olan işte Hı -hı. atıyorum 140 Curnos gibi e, gazetecilik Hı -hı -hı -hı. E, yapan oluşumların çok fazla içinde yer almadı. Biraz daha görsel sanatçıların ağırlıkta olduğu bir seçki oldu. Ve e, genellikle video ve fotoğraf kullanıyoruz hı hı. burada sadece. Burada kimler var onu da hızlıca sayıyorum. Halil Altındere, Volkan Aslan, Cihan Demiral, Sinem Dişli, Çağdaş Erdoğan, İlbar Güreş, Ali Kazım, Ali Taptık, Cengiz Tekin, Mehmet Ali Uysal. Ve de 15 Kasım'dan 12 Ocağı kadar Paris'tekiler ya da yolu Paris'e düşecekler. Bu sergiyi görebilirler. Rancontlarlı benim gibi maalesef bu sene kaçıranlar. <gülüyor> e, fakat bir yere daha gidiyor. Yani ağrılığın bir süredir bir ortaklığı var. Hem de böyle beklenmedik bir coğrafyadan. Hem beklendik hem de çok şaşırtıcı olmayan <gülüyor> evet, evet. bir coğrafyadan diyelim. Çin. Jimei de böyle ikinci etabı devamı, ondan bir seçki niteliğinde birkaç yıldır sanırım 2015'ten beri devam eden bir devam sergisi, devam projesi oluyor. Çin'in de bu alana yani hem müzecilik hem sergileme pratiklerine çok ciddi fonlar ayırması ve de özellikle izleyici ilişkilerine yükledikleri anlam itibariyle de böyle yüz binlerce kişi ziyaret ediyormuş Çin'deki. E, sergilere orada da 23 Kasım'da yani yine Kasım ayı içinde e, Arldan yaptıkları seçki kapsamında 8 sergi gidiyor bildiğim kadarıyla bunlardan biri yine e, sizin külatörlüğünü üstlendirdiğimiz dumandan bir sütun sergisi 23 Kasım'la 2 Ocak tarihleri arasında Çin Jumei kentine yolunuz düşerse e, bu sergiyi görebilirsiniz burada e, sergi komple mi gitmiş durumda? Çok büyük bir kısmı gitti hı hı. ve oradaki daha ziyade fuar alanı gibi aslında hı, tarif edebiliriz. Evet, bir yerde bizim hani daha ziyade tasarlayarak panellerle yerleştirdiğimiz çok daha farklı bir sergileme metodu olan. Ah nasıl bir panellerle yer. yani böyle hani. Afişler, paneller gibi birkaç fotoğrafı aynı şeye bastırıp mı gösteriyorsunuz? Ha, yok, yani şey bir, bir biri evdi sanatçı evet, aradaki. Evet. Bu çok sanatçı daha, eve değil daha, mi? Daha, evet, evet <gülüyor> baya hani şey iki katlı bir böyle şey Türkiye evi gibi ha, bir ha, şey ha. olmuştu. Ee, bu daha ziyade yani fuar alanına nasıl hani paneller yerleştirilir? Bu okay. şekilde. Stantlar gibi. Standlar. Evet, evet, evet, tamam. Burası okay. öyle bir yer ee, ve. Yani işlerin çok büyük bir kısmı gitti ve bir şekilde Arl'daki evin izlenme sırasını ve mantığını yansıtmaya çalıştık <gülüyor> oradaki mimariyle de. Fakat bir bir iş tamamen sansüre uğradı ve hani o kadar çok fotoğraf eksildi ki bir yerden sonra tamamen o seriyi koymama kararı aldı. <gülüyor> Çağdaş Erdoğan'ın <gülüyor> Tabii şu açıdan enteresan senle programdan önce de bu hismi paylaştım. Yani sizin kavramsal metninizde hem Paris'te şimdi olacak sergide hem Aral'da mesela şeyden bahsediyorsunuz. Hani 2016'daki darbe girişiminden sonra işte bir tasfiye olduğu sansür, otosansürün böyle daha derinleştiği, içselleştirildiğinden falan da bahsediyorsunuz. Hani böyle bir serginin... Ee, ...hani daha özgürlükçü tırnak içinde kullanıyorum mecbur ama daha özgürlükçü görünen Fransa gibi bir ortamda sergilenebilmesi mümkünken... ...onların işbirliğiyle Çin'e bir hmm. versiyon e, ihraç edilirken e, sansüre uğraması aslında hmm. çok ironik hmm. aynı ee, zamanda. Bir de e, orada e, asıl olarak baktıkları da sadece atıyorum cinsellik itibini mesela atıyorum... E, Türkiye'de en çok sansöre uğrayabilecek şeyler siyasi içerikli e, aslında hı hı. E, çalışmalarken e, orada mesela köpek ölüsü hı. E, de problem yaratabiliyor. Hı hı. E tabi kültürel kültürel değerler hı hı. tabular belki müstehcenlik anlayışı falan yani birbirlerinden evet, evet, farklı evet. olabiliyor kültürlerin hı hı. bu anlamda. Okey. Dolayısıyla Çağdaş Erdoğan'ın gösterdiği seride anlım kadarı birkaç fotoğrafı onlar gösterdi. Onlar derken Çin'deki otoritelerden bahsediyoruz herhalde değil evet. mi? Arlın bu konuda bir dahil olmadığını Şöyle, tahmin edin. Şöyle yani Arlın Çin temsilcisi Hı -hı. aslında. Okay. Zaten daha sergiyi seçkiye aldıklarını Arlın açılış haftasında duyurdular. Hı -hı. Ve o sırada bana gelip söylemişler yalnız bunlar <gülüyor> bunları gösterebileceğin bilginiz olsun. Okey okey anlıyorum. Peki bu sergi Türkiye'de gösterilebilir mi sence? Valla yani bu bir soru işareti aslında hani doğru yer ne, ne olur doğru içerik ne olur bilmiyorum ama aslında serginin özünde zaten Türkiye'yi başka bir yerde anlatma gibi bir hı -hı, durum hı. var esasen ben bir yayınını yapmak çok istiyorum serginin ve o yayını burada paylaşmak istiyorum bakalım yani sergi konusunda. O anlamda dediğim gibi yani özünde zaten Türkiye'yi anlatmak olduğu için nasıl hani Türkiye'yi Türkiye'de anlatmak nasıl mümkün <gülüyor> olabilir? Onu düşünmek lazım. Sen bugünlerde birkaç farklı coğrafyada Türkiye'yi anlatmak durumunda kalmışsın. Şimdi lafı ona getireceğim ama birazcık toparlayayım. Radyosunu sonradan açan dinleyicilerimiz olabilir. Efendim Ilgın Deniz Akseloğlu'yla birlikteyiz. E, felsefe kökenli bir çağdaş sanat ve fotoğraf küratörü olarak kısaca özetleyeyim ne yaptığını. Zira bu sene yaz aylarında e, Arl'da neredeyse 50 yıla yakın zamandır düzenlenme doklar Rancom'larda bir Türkiye üzerine bir fotoğraf seçkisi ortaya koydular. Yan Perro adlı eş birlikte. Ee, bu sergi 22 Eylül'e kadar devam etti ama şu anda Paris'te Galeri Paris Beijing'de bir sergi kurulumu hazırlığı içerisindeler. Zaten ilgini Paris'e gitmeden önce yakalamış oldum. 15 Kasım'da açılıyor 12 Ocak'a kadar Galeri Paris Beijing'e gidenler dumandan bir sütun adlı Arl'da yaz aylarında gösterilen bu sergiden bir seçkiye e, tanıklık edebilirler. Bambaşka bir coğrafyaya yolunuz düşerse biraz zor belki ama de Çin'de Arl'ın 2015 yılından beri işbirliği yaptığı e, bir e, ikinci etap daha var Arl'dan, Rancontlar'dan bir seçki niteliğinde. Buradaki 8 sergiden biri yine dumandan bir sütun sergisi. Çağdaş Erdoğan hariç maalesef e, serginin geri kalan sanatçılarıyla orada da bir temsil 23 Kasım 2 Ocak tarihleri arasında ziyaret etmek mümkün. Fakat işte bu sergi vesilesiyle böyle bir Türkiye fotoğrafına e, Türkiye'nin belki güncel e, siyasal, toplumsal durumuna da şahitlik eden sanat çalışmalarına dair bir temsilcilik rolü e, atfedilmiş oldu. Sana öyle diyelim. Programın başında da dile getirdiğim üzere beş hafta kadar Nepal'de e, yaşayıp çalışıp orada bir e, karışık medya e, alanında bir misafirlik programına katılma fırsatı buldun. Orada da sanırım Türkiye'yi e, anlatmak durumunda kalmış. Hepimiz bir taraftan böyle gittiğimiz Uluslararası platformlarda Türkiye temsilcisi bir kültürelçi ile dönüşebiliyoruz istesek istemesek <gülüyor> evet. de e, nasıl bir deneyimdi Nepal ve hani nasıl geçti bu tırnak içinde temsilcilik? Yani e, hakikaten şey e, böyle hayatım boyunca hatırlayacağım bir deneyim oldu. E, daha önce bu derece derin Asya'ya gitmemiştim <gülüyor> ben de e, hep çok e, ilgi duyuyordum tabii ki e, özellikle Nepal'e e, dağcılıkla ilgilendiğim <gülüyor> için filan. Ee, ve şey e, orada biz işte e, Katmandu'ya beş kilometre uzakta Patan diye bir kentte kaldık ve... E, Depremden çok az etkilenmiş bir yer değil mi Patan'ın özelliği? E, ben yani gitmiştim. tam ortasında bir e, tapınak çö evet, çökmüş ama onun ve dışındaki... yeniden yapıyorlar her şeyi... Her olarak. şey korunmuş çok, onun için. Çok çok eski bütün oradaki hani yapılar ve o... E, Durbar Meydanı zaten çok çok eski bir yer ve kutsal kabul edilen bir yer ve biz biz de tam olarak meydanda yaşadık ve her sabah 5 5 buçuk gibi ayinlerle uyanıyorduk Hintiş. ziller ve ayinlerle çok yani titreşimi yüksek bir yer hem insanların insan sayısı aktiviteleri <gülüyor> <gülüyor> hava her her şekilde. Ee, orada işte Foto Kathmandu diye bu yıl üçüncüsü düzenlenen bir e, uluslararası fotoğraf etkinliği var. Nepal'in ilk e, uluslararası fotoğraf e, etkinliği Photo Circle tarafından e, organize Hı -hı. ediliyor. E, tamamen bağımsız bir girişim. E, birden fazla e, fon alarak bunu hani orada kotorabiliyorlar. E, Ve e, fotokatmandu foto kapsamında bir de Mixed Media Artist Residency e, açmış durumdalar. E, ve e, bu residency'yi e, festivalin be, be belli başlı tarihlerine denk getiriyorlar ki... E, ...davet ettikleri uluslararası sanatçılar e, fotokatmandu etkinliğinde de paylaşımlarda <gülüyor> bulunabilsinler. Dolayısıyla e, yani diğer foto, diğer sanatçılardan farklı olarak çünkü... Orada e, pratik resim olan da vardı işte ilüstratör olan da vardı benimle birlikte hı hı. E, ama e, benim fotoğraf üzerine odaklı çalışmalarım da olduğu için A e, Pillar of Smoke'un dumandan bir sütunun e, sunumunu paylaşmamı istediler açılış e, hafta sonu programında. Böyle. O, o Peki orada zaten süremiz de azaldı ama Hı -hı. orada ne gibi tepkiler aldım? Bambaşka bir coğrafya yani biz evet, onlara onlar evet. da bize oldukça yabancıyız, oldukça uzak zenebilir. Kesinlikle yani e, o yüzden bir şekilde bunu ilk bir iki hafta içerisinde fark etmiştim aslında. E, Türkiye deyince e, zihinlerine ne canlanıyor ne gibi sorular soruyorlar. O yüzden sunumun ba başına gerçekten işte Türkiye... Mezopotamya tarihi falan <gülüyor> küçük böyle şeyler ufak bilgiler eklemek durumunda kaldım. Çok etkilendiler tabii ki bu bu derece bu derece mengenede olduğumuzun çok farkında <gülüyor> değiller aslında. Kimlik onlar için de bizim kadar olduğu gibi onlar için de kimlik ciddi bir sorun. Yani bizim gibi yaklaşmıyorlar buna ama 102 farklı dil konuşuyorlar güncel olarak hala bugün. Ee, o yüzden e, pek çoğu çok şaşırmış bir şekilde tepki verdi açıkçası ve sonra e, farklı konuşmalara e, e, gebe bir sunum oldu. <gülüyor> <gülüyor> Peki harika eklemek istediğin bir şey olur mu bütün bu konuştuklarımız etrafında? Hmm. Yok gibi aslında. Peki. <gülüyor> İlgin çok teşekkür ederim. Teşekkür Bugün edelim. böyle Fransa'da başlayıp neredeyse <gülüyor> Nepal'e <gülüyor> <gülüyor> Nepal'de tamamladığımız <gülüyor> fotoğraf odaklı bir söyleşi gerçekleştirmiş olduk. Umarım ileride başka projelerini de gündem'e getirme fırsatımız olur. Tabii ki <gülüyor> teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Haricden Sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri. Okay. Tokyo. South